İlliy nedir biliyor musun? Kella inne kitabe'l-ibrar ila'l-illiyin. İbrarın kitabı illiyindedir. İnne kitabe'l-fucjar lafi's-sijin diyor evvela. Facirlerin kitapları sicimde cehennemdedir. Ama ebrar'ın kitabı illiyindedir. Illiy nedir biliyor musun? Hiç sordun mu, soruşturdun mu? Ve ma edraken ma'l-illiyun. Kitabun merkum. O âdetâ sinema akseden, yazılarla, şekillerle tespit edilen, bütün bir sergüzeşli hayatın, yüceler yücesi bir kısım nazarlara arz edildiği âlemdir. يَشْهَدُهُ Mukarrabun, Mukarrabun, Allah'a yakın olan kimseler, onu müşahede ederler, onu seyredelerler. Senin subhanallahlarını, senin elhamdülillahlarını, senin Allahu Ekber'lerini, senin iç derinliğini, senin Allah karşısında kulluğunu, başını yere koyup da Rabbini en çok yaklaştığın dakikada Allahumme inni zalemtü nefsi, tağfirli deyişlerini, oraya Allah aksettirecek ve o mukarreb melekler sinema seyrediyor gibi onu seyredecekler. İşte bunun için tespit ediliyor. Yaptığınız her şeyi yüceler yücesi alemlerde bir kısım yüce nazarların müsaadesini arz ediliyor. Adım atarken dikkat edin, el uzatırken dikkat edin, nazar gamsinde bulunurken dikkat edin, kulak kabartırken dikkat edin, çekirdek atar gibi dilinizden kelimeleri dışarı atarken dikkat edin. Nere gittiğini hesap edin ona göre konuşun, ona göre duyun, ona göre deyin. Ona göre anlamaya çalışın, ona göre yapın. cenab vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Nihayet mizana vaz edilecek, Nihayet Rabbin huzurunda beratımız veya mahkumiyetimizin muhtezisi olacak. Bunun için kitaplara tespit edilir. Onun içindir ki Allah, Allâmul Güyüb'tür. Bütün bir hayat boyu yaptığımız her şeyi bilir. Ama yazılan şeyler, leh veya aleyhimizde şahadet etsin diye, leh veya aleyhimizde hüccet olsun diye, müminler olarak bizler orada beşaret ve beşaşete karkışsın diye, mizanımızda sakil gelsin, ağır gelsin diye, bir tek kelimeyi tevhid dahi olsa necatınıza vesile olsun diye, Cenab-ı Hacı Bülücüt ve Tekaddes Hazretleri, kiramen katibin meleklerine tesvit buyurtur bunları. Melaike-i kiramın bir diğer vasifesi, bu mevzuğa girerken dikkatinizi çekerek arz etmiştim, İnsanları muhafaza etmeleri hususudur. İbn-i Münzir İbn-i Ebuddünya ve Taberani'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte 360 tane meleğin sağdan, soldan, önden, arkadan insanı muhafaza vazifesiyle vazifeli olduğunu ifade ediyorlar. Lahu muakibatun min bayni yadayhi ve min halfihi yahfazunahu min amrillah Önünden varkasından onu koruyan muakibat vardır. Peşi peşine gelir, vazife alır da onu korurlar. Vazifeleri insanları korumaktır. Efendimizin hadisinin ifadesinden anlaşıldığına göre balın üzerine üşüşen sineklerin kovulduğu gibi İnsan üstesinden gelemeyeceği dehrin hadiseleri öyle o 360 melek tarafından kovulu verir. Ama meşîati ilahi o istikamette tecelli etmiş ise maşallahukan ve mâ lem yeşâ <gülüyor> lem yekun. Allah'ın dilediği olur. Neyi dilememişse o da olmaz. Meşîati ilahi neye taalluk ederse olur. Meşîati ilahi olmasına taalluk etmediği de olmaz. Binaen aley. Bala üşüşen arılar kovulacaktır ama meşiyeti ilahi İlahi taalluk etmiş ise, buna da vesile olabilecek şeyleri bilemiyor ve sınırlandıramıyoruz. Ben bazen muhtezili, bazen cebri bir hava içinde burada, diyorum ki, rahmeti heyecana getirebilecek tatlı bir tavrınız, rahmetin heyecana gelmesine vesile oluyor, Cenab-ı Hak hakkınızda sizi memnun edecek bir hüküm veriyor. Gazab-ı heyecana getirecek bir davranışınız, bir tavrınız oluyor. Gazab-ı heyecana getiriyor ve sonra hakkınızda, aleyhinizde olabilecek bir hüküm veriliyor. Evet. Cenab-ı Hak bize merhametiyle muamele buyursun. Perişan ve sergerdan kılmasın i̇nşaallah Teala. Ama Melaike-i Kiram bizi koruyor. En iyisi celistlerimiz başımızın üzerinde, etrafımızda. Sağımızda, solumuzda vazife yapmanın şuuru ve neşveti içinde pervane gibi pervaz ediyorlar. Siz Allah'a kulluk yapacaksınız, Allah'ın ibadet etrafında melekler bu güzel kullara hizmetlerinden ötürü hüzur ve zürur içinde bulunacaklar. Mahcubiyeti müstezim olan davranışlarınızın o melekleri nasıl mahcup edeceğini hesap edin, ona göre adımınızı atın. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. İbadet meclislerini takip eden melaike-i kiram var. İbadetlerinizin üzerinde nigehban ve müheymin melaike-i kiram vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, i̇bn macenin rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. اَكْفِرُ السَّلَاةَ عَلَيَّ Veya başka bir rivayette اَكْفِرُ عَلَيَّ salate يَوْمَ cuma o يَوْمٌ مَشْهُودُ تَشْهَدُهُ الْمَلَا۪يكَةُ Cuma günü bana çok salat-ı selam getirin. Çok Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed değil. Zira o gün meşhut bir gündür. O gün nazarlar altında bir gündür. O günü seyretmek için yüce alemlerin binlerce sakinleri ve mevcutları çıkar da o günü seyretmeye dalarlar. O günü melekler seyreder, buyuruyor. Siz o günde bana çok salat selam getirin. Sizin salatı ve selamınızı seyretmek, onu Resul ü Ekrem'in mübarek ruhuna ulaştırmak, ona duyurmak, ve sonra onun size gönderdiği şeyi getirip kalbinize üflemek vazifesiyle vazifeli melekler vardır. Allah, peygamberlerin cesetlerini toprakta, toprağa çürüttürmez. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ahli keşvin ifadesiyle kabrinde haydır ama şehitlerin hayatını yaşamaktadır. Ümmetinin ahval, akval ve atvarını nigahbandır Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Bin yerden kendisine, milyon yerden kendisine giden salatü vesselamı Resul Ekrem duyar ve bizzat mukabele buyurur. Es salatu vesselamu aleyke ya Allah derken o zaman Dizlerin o Sultanı Zişan'ın dizlerine karşı vermiş, doğrudan doğruya huzurunda onu tebcil etme havası içinde söylüyor gibi söyleyiver. Unutma, biraz daha kendinden geçersen, belki dizlerinin dizlerine değdiğini hissedersin. Böyle canı gönülden kurbiye temin ettiğin zaman, mübarek ruhunun hemen orada temessül ettiğine şahit olursun. Öyleyse, elfü elfü salatin ve elfü elfü selamın aleyke Ya Resûlallah derken, binlerce tatlı ve ufkumuzda mevceler hasıl eden, sana ulaşan, musib sözler arasında şu kemterin, her şeyi karıştıranın, sana gönderdiği bu hediyeyi de kabul buyur duygu ve düşüncesi içinde O'na, binlerce salat ve selam sana Ya Resûlallah de ve kendini O'nun huzurunda düşün melaike i ikram ibadete taatınıza şahit olurlar onu müşahede ederler. Ve yine Allah Resulü müttefakun aleyh-i bir hadisi şerifle. Yani Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadisi şerifle. Şöyle ferman ediyor. İza kâle'l imâmu gayril mağdûb aleyhim ve lâ tallîn fekûlû âmin. Fe inne men vâfak kavluhu kavl'el melâike, gufira lehu mâ İmam geyril mağdubun aleyhim el altal linder cis amin deyin. Zira melekler buna amindir. Her kimin amin deyişi meleğin amin deyişine uyarsa denk gelirse yani meleğin sesine karışır da meleği alaya yükselirse Allah onun geçmiş günahlarını mağfiret eder. İmam geyril mağdubun aleyhim el altal linderken amin deyin. Fatiha-yı şerifi okuyor önünüzde. Siz de amin diyeceksiniz. Sizin amin değişinizle beraber melek de amin diyor ona. Sizin amininiz meleğin aminine karışıyor. Meleği alaya yükseliyor ve hüsnü kabul görüyor. Bunu tenvir eder ayrı bir hadis-i şerifi başka açıdan arz etmeyi düşünüyorum. Aynen bunun gibi tahmidatınız da sizin yine şahit olan melekler tarafından meşhud oluyor. O da Allah'a öyle arz ediliyor. Yine müttefakun aleyh hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İza kâle'l imâmü semi Allahu limen hamide fakulu Allahümme rabbena lekel hamd. Başka bir rivayette Allahümme rabbena ve lekel Başka bir rivayette rabbena ve lekel İmam semi Allahu limen hamide dediği zaman siz Allah'ım ey Rabbimiz hamd sana mahsustur. Ancak sen övülürsün. Ancak sen sena edilirsin. Mecd sana aittir, senada sana aittir. Deyiniz diyor Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. سِيرَا men مَنْ وَاَفَقَ قَوْلِهُ قَوْلَ الْمَلٰيكَةِ غُفِرَ لَهُمَا تِقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Bu sözünüz de meleklerin sözüne karışırsa, Allah sizin günahlarınızı mağfiret buyurur buyuruyor. اللهم مَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Allah'ım günahlarımızı mağfiret buyur. Melaike-i kiramı bize dost eyle, Hakkımızda mağfiret dilek ve duasında bulunsunlar. Bizden hiçbir zaman ayrılmayan, enisi celis adını koyduğumuz bu melekler. Vefat edeceğimiz ana kadar böyle semi Allahu limen hamide sözümüzle bizim duamızı amin. Amin. Geyril mağdub aleyhimel altal lim duamızı amin. Bütün adımlarımızda bize istikamet vermeye çalışma. Kafamıza şeytanın lümmesi olarak gelen şeylere karşı konan şeyleri temizleme vazifesini yapmak <gülüyor> ve ondan sonra da vefat ediyoruz. Zayıf bir hadisi şerifin ifadesi içinde gördüğümüz üzere. Mezarının başında duracak, sen haş ve neşrolacağın ana kadar senin için istifar edecek hamd, tekbir ve subhanallah deme vazifesini yapacaklar ve mü'min isen bunların yaptıkları senin defter hasenatına kaydolacaktır. Hadis-i şerif öyle diyor. Mü'minin üzerinde vazifeli bu melekler, mü'min vefat ettikten sonra ta sufu haşre kadar, perde dar gibi mezarının başında duracak, onun namına Allahu Ekber diyecekler. Subhanallah diyecekler, Elhamdülillah diyecekler, veya meleğe has keyfiyetiyle. Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, fesübhanallahi bukraten ve asila diyecekler. Ve senin hakkında istiğfar edecekler. Meleklerin seninle münasebeti budur. Her gün nöbet değiştiren asker gibi üzerinde vazife değiştirirler. Sahih hadislerin ifadesiyle ikindi ve sabah namazında vazife değiştirirler. Ve herkes vazife değiştirir. Rabbine karşı hesap verir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki sorar Sahih hadiste Cenab-ı Hak: Min ey nereden geliyorsunuz? Derler ki: Min indi ibadikum veya min indi ibadik. Senin kulların yanından geliyoruz ya Rabbi. Keyf ederek tutm eybadi. Kullarımı nasıl bıraktınız? Gelirken bana ne yapıyorlardı? Melekler merhametli derler ki: Etinahum ya Rabbena wahum yusallun. وَتَرَكْنَهُ وَهُمْ يُصَلُونَ Ya Rabbi biz sabah vazife, devir, teslim yaparken sabah namazını kılıyorlardı. Ya Rabbi ikindi de vazife, devir ve teslimini yaparken ikindi namazını kılıyorlardı. Dudakları dua ile süslenmiş ve işleri seni anmakla dolup taşıyor. Hissiyatları o biçimin basit. onları öyle terk etti kurbu huzuruna geldik diye. Vazife, devir ve teslimini Allah'a böyle anlatacaklar buyuruyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nihai olarak melaike-i kiramın umumu, ayatı, tekminiye şeriatı, fıtriye içinde, vazifelerinin umumunu ifade değil bu. Atlıya atlıya bir fikir vermek ve nasıl inanılması gerektiğine öyle inanmamızı göstermek için, hususiyle tafsil iman mevzunda bir fikir vermek için bazı misaller arz etmiş oldum. Ve bugün için nihai bir misal arz edeyim. Yeryüzünde zikir meclislerini takip eden, mütemadiyen onları kovalayıp duran melaiike-i vardır. Nerede Allah anılıyor? Nerede muhavereler Allah etrafında oluyor? Allah'a iman etrafında oluyor. Nerede diller ve dudaklar Allah diyor? Nerede kafalar Allah'a iman etrafında düşünüyor? Nerede Allah'a ait tefekkür, mevce mevce semalara doğru yükseliyor. Nerede dillerden yükselen Allah, Allah sesi mevce mevce semalara doğru yükseliyor. Orayı melaike-i kiram kuşatır. Buhari ve Müslimin ifadeleri içinde, nakil ifadeleri içinde, öğrendiğimiz ve gördüğümüz ve üzere, zikrin yapıldığı yerden ta semaya kadar üst üste birbirine tutunarak, bir dala sarılmış arılar gibi, oğul vermiş arılar gibi bir hüviyet arz ediyorlar. Zikir meclisi ana arının konduğu bir dal gibi, bütün melekler orayı sarıyorlar. Melaike-i kiram zikir meclisine dikkat kesiliyor. Ve sonra bunlar da ayrılıp Rabbi kerimlerine gidiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorlar. Allah biliyor Celle Celaluhu Efendimiz buyuruyor. Fakat soruyor onlara, Nereden geliyorsunuz kulların yanından, Ya Rabbi sen allâmul kuyupsun? Ne diyorlardı kullarım benim? Ya Rabbi tesbih ediyorlardı, Elhamdülillah diyorlardı, Allahu Ekber diyorlardı, Seni temcid ediyorlardı, Sübhaneke diyorlardı. Pekala beni gördüler mi onlar diyor Cenab-ı Hak? Hayır Ya Rabbi görmediler, ya görselerdi beni Cenab-ı Hak? Aklın almadığı bir ubudiyet arz edeceklerdi. Ya Rabbi! Diyecekler melekler. Aklın almadığı bir ubudiyet arz edeceklerdi. Ne istiyorlardı kullarım? Ya Rabbi! Cenneti istiyorlardı. Cenneti gördüler mi benim kullarım? Hayır görmediler. Ya görselerdi, görselerdi çatlarcasına isteyeceklerdi onu. Öyle bir iştiyak, o dellü şiddetli, öylesine yarıla yarıla isteyeceklerdi ki bunu sen kabul buyuracaktın. Neden istiaz ediyor kullarım? Ya Rabbi cehennemden istiaz ediyorlar. Sana sığınıyorlar cehennemin şerrinden. Allahumma ecirna naminenler diyorlar. Allahumma a'izzina minennar diyorlar. Kullarım cehennemi gördüler mi? Görmediler. Ya görselerdi, görselerdi kim bilir nasıl cehennemden istiaz edeceklerdi. Meleklerim siz şahit olun, siz şahit olun ben onları mağfiret ettim. Melek dönüm şöyle diyor. Ya Rabbi, manfiret buyurdun onları, güzel. İçlerinde birisi var ki, o zikir etmek, düşünmek, sana kulluk yapmak maksadıyla gelmemişti. Onun derdi ve davası başkaydı. O ya bir vazifeyle benim gibi oraya gelmişti, veya başka bir derdi davası vaceti vardı. zorlamışlardı seni anmak için, para vermişlerdi onun için gelip, gelip de seni anmaya durmuştu. Allah Kemal-i Azamet'le şöyle buyurur, هُمُ الْقَوْمُ la يَشْكَ بِهِمْ Onlar öyle bir cemaattir ki, işlerinde bir tanesinin niyeti, düşüncesi başka bile olsa, o cemaat, şakavet içinde olamaz. Ben kendimi, Cenab-ı Hakk'ı zikreden, tesbih eden, tahmin eden, cemaat içinde böyle görüyor, böyle düşünüyorum. Ya Rabbi diyorum, Sen diyorsun ki هُمُ la لَا يَشْكَ Onlar bir cemaattir ki onlarla oturan, şakavet olmaz. Ben maaş aldığım için halk havazu ediyorum, beni bu işe zorladıkları için ediyorum, benim derdim, davam başkadır. Ben başka ihtiyacı için geldim buraya, başka iş için geldim. Ama bu cemaat Allah için yüzü yerdedir, seni tesbih takdis ederler, seni tahmid ederler, seni tekbir ederler. Şu kaddimin büküldüğü devrede bana merhamet et, bundan sonra sana kulluk yapamam. Bunların içinde benim kulluğumu da kabul buyur. Senin sözüne itmaden söylüyorum bunu. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak çok merhametlidir, çok merhametlidir. Onun merhametini hatırdan hiç çıkarmayın. İlla onu unutmamaya çalışın. Ara sıra azıp sapabilirsiniz, sür yüzüstü düşebilirsiniz, çamurun içine girebilirsiniz. Ama bu cemaat içinde inşallah Teala Beraber yukarıya doğru yükselen dualarımızın bir kısmı alınıp bir kısmı atılmayacaktır. Cemaat halinde yaptığımız bu duaları Cenab-ı Hak kabul buyuracaktır. Ve bunlar arasında biz isteyelim ve dileyelim. Gül devrinin hazana dönmesi mahiyetinde bir vasat vardır. Belimizi kıran ve iflahımızı kesen bir vasat vardır. Şüfrün gemi aldığı bir vasat vardır. Bu vasat içinde kirlenmeden, çamura düşmeden yaşamak adeta mümkün değil. Merhametini dileyelim ve dilenelim. Bizi bu vasat içinde zor durumu nazar itibara alarak kendi mukaddes nazarını almalı tutunda bulunarak bizlere merhamet etsin. Nazarı merhametle baksın ve biz öyle muamele etsin inşallahü teala. Bizden bir adım rahmetten 10 adım halinde tecelli edecektir. Bizden bir düşünce, rahmetin hakkımızda bizi himaye mahiyetinde, belki on adım mahiyetinde temezsül edecektir. Böyle bilerek Rabbin kapısına gelin, böyle bilerek kapının tokmağına dokunun, böyle bilerek onun kapısında inleyin, böyle bilerek onun kapısında kemer ve seyubudiyetle arz-ı ubudiyette bulunun. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bizi seyyiatımızın azametine göre değil, rahmetinin ihtişamına göre muameleye tabi buyursun, meccanen affeylesin. Meseleyi hem umumi durumum itibariyle uzatamayacağım, hem de vakit geldiği için daha fazla bir şey ilave edemeyeceğim. Cenab-ı vâcib ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olur, bahşettiği imkanlar elverirse verirse u Teâlâ, bir veya iki derste melaike-i kiramın müdahale, mualece ve vazifelerini size arz ettikten sonra, cin ve şeytan tayfası etrafında da bir iki mevzu ve mevizeden sonra bu bahsi de bağlamayı düşünüyorum. Ondan sonra kaderi anlatmayı hesaba aldım. İmkan elverirse tabii inşaallah Teala. İman meselelerini böyle bitirdikten sonra ancak, Şerâit-i İslam ve Erkan ı İslamiye'ye dair bir şeyler nakletmeyi düşünüyorum. Ömür vefa eder mi, vasat müsaade eder mi? Bütün bu hususları bilmediğim için, Cenab-ı Hak bizi hayır istikametinde kullansın vefat edeceğimiz ana kadar demeden başka elimden bir şey gelmiyor. Cenab-ı Hak hayırda kullanmayacaksa, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi diyelim, Tevaffanî muslimen ve al bis salihin. Müslüman olarak vefat ettir. Önce giden salih dostlar arasına bizleri de al ya Onlarla beraber haş ve neşre ile. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hadâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hadâna allâh.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 Sallallahu taala aleyhu ve aala alehi ve auladhi ve azvajhi ve ashabi ve atvahhi ve ahfadhi alemgin. Ama bagdu fia ibadallah. Ittakullahu taala ve atiyyuh. Vblla rasuluhun Muhterem Müslümanlar. Mü'minleri Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde muvazene unsuru olarak yaratmıştır. Mü'minlere biz muvazene unsuru nazarıyla bakarken, bu sadece insanlar arasındaki durumun ifadesi değildir. Mü'minler muvazene unsurudur, yeryüzünde bütün içtimai yapılar arasında huzur, asahiş ve nizamı temin etmek, Beşere devirlerin değişmesine göre verilecek şeyleri hediye etmek, Beşerin kalp, kafa, ruh ve hissiyatının muhtaç bulunduğu şeyleri getirip onları armağında bulunmak, ve aynı zamanda bizimle beraber mükellef olan cinlerin bize tabi olması hususu nazara alınarak, onların hidayetine vesile olmak, birer bi birer rehber halinde onların karşısında Allah'a karşı kulluğumuzu ifa etmek, onların hidayetlerine vesile olmak ve aynı zamanda yeryüzünde Melaike-i İkram'ın matmahı, nazarı olmak, cismaniyet âleminde Allah'a karşı yapılan kulluğun temsilcisi bulunarak, Melaike-i alkışlamasına vesile olmak ve aynı zamanda bütün hilkat âleminde hilkatın abes olmadığını, bir kısım fayda ve masraatlara binaen yaratıldığını, hilkatın hikmetlerini, fayda ve masraatlarını ubudiyetimizi ifade etmek suretiyle abesiyeti silmek, onun yerine hikmetleri ve hikmetlileri getirmek. Böylesine topyekün bütün eşya ve hadiseleri kucaklayan bir hikmeti vücudumuz vardır, bir hikmeti hilkatımız vardır. Yeryüzünde bütünüyle kainatta muvazene unsuru olarak adeta yaratılmış bulunuyoruz. Melek bize bakıyor, kainat öyle bakıyor. Cin bize bakıyor, ona göre vaziyet ve tavrını ayarlıyor. Ve yeryüzündeki beşer bize bakıyor, vaziyetini ona göre alıyor. Siz ve sizden sonra bütün taife içinin. Ya küfür küfranın adılaletine vesile olacaksınız veya hidayetine vesile olacaksınız. Beşer arkanızda saf bağlayacak, cin arkanızda saf bağlayacak, melek bu tatlı tabloyu seyred alacak. Allah böyle bir şey görmek istiyor. Müttaki kullarından böyle bir şey görmek istiyor. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam. Sadece Beşer'in muktedabihi rehberi külü değildi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ortaya atıldığı vazifesini müdrikti. Vahyi bir şerbet gibi dudağına tattırıldığı andan itibaren de eksikliğine, yokluğuna dayanamıyordu. Zayıf olsa bir kısım, mazi yazarlarının ifadelerinde gördüğümüz gibi, Vahyin bir fetret dönemi oldu ki o dönemde Allah Resulü dağlarda, kayaların başında geziyor, çok rahatsız ve tedirgin bulunuyordu. Canının çok fazla sıkıldığı anlarda dostu Cibril, Allah'ın emriyle ona görünüyor. Allah seninle beraberdir ya Muhammed, sesiyle, soluğuyla imdadına kavuşuyordu. Allah Resulü, cin ve insi kurtarma vazifesini üzerine almıştı. Resul-i Ekrem'in durması cin ve insin talaletine meydan verme demek olacağından Kur'an-ı Kerim'ona ya eyühel müddessir kum fe'ndir ve rabbek fekber ve siyabek fetahir ve Ey örtüsüne sarılıp yatan insan sen yatmak için yaratılmadın. Sen sıcak döşeklerin tadını duymak için yaratılmadın. Sen aile zevkine meşbu olmak için yaratılmadın. Beşer senin getirdiğin şerbete dudağı susamış seni bekliyor. Kalk, kalk Habibim. Kalk da beşere inzar Kalk da beşere beşaret ver. Cenneti göster ve kötü yolun ancağı olan cehenneme dikkati çek diyordu. Paçayı sıvayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, dişini sıkan kainatın fahri nasıl büyük bir vazife ile muvassaf kılındığını müdrikti. O vazife yapınca ins ve cin arkasında saf bağlayacaktı, dişini sıktı, vazifesini yaptı, kendiyle beraber mehalife iktiham eden Ölümlere atılan ve talük gösteren sadık dostları aynı vefa şurî içinde her birisi tek başına bir millet gibi kavga verdiler, mücadele ettiler ve o devir insinde, cinnin de mümininin Allah adına asaltanat kurduğu bir devir oldu. Lillahil amrumin kablu ve minbaht ve yume idin yafrahul mu'minun yeryüzünde muvazene kurulacak, batıl hak karşısında yıkılacak, batıl hakka mağlup olacak, müminler de o gün sevinecek. Ama sadece beşer mi, cinler de memnun ve mesrur olacak. Ehli Keşf'in müşahadesiyle bu devirde cinler dahi, bizim gibi müminleri dağınıklık ve perişaniyet içinde. Çünkü kulluk vazifesini yaşama, mükellefiyetin üstesinden gelme mevzuunda onlar bize tabi bulunuyorlar. Bize tabi bulunuyorlar çünkü rehber bizim içimizden çıktı. Çünkü ders veren mübelliğ ve mürşid, beşerin hamurundan alındı, yapıldı. Çünkü onlara ve bize rehber Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dı. Kıyamete kadar beşeri Allah onlara imam kıldı. Bizde hidayetin dalalete galebesi, Bizde imanın küfre galebesi, bizde Allah hilafetinin şeytan hilafetine galebesi, onlar da aynı şekilde galebe halinde kendisini gösterecektir. İşte sen vazife yaparken, nasıl gayb-ı ait bir coğrafyaya da tesir ettiğini düşüneceksin. din iman, din iman anlayışında, din iman ve ameli aksiyonunla, nasıl sen beşerin hayatında bir coğrafya çizdiğini, hatta bu coğrafyanın sınırlarının, gayb ve melekut âlemini içine aldığını düşüneceksin. Yemeden, içmeden çizecek ve tespit edeceğin bu haritayı tespite çalışacaksın. Senin mahiyetin meleklerden de ulvidir. Zira sen ruhaniyat durumunla, melaike-i ait bir manayı temsil etmene mukabil, cismaniyetinle kesif şeyleri temsil ediyorsun. Hiçbir şeyde Allah'ın sende mütecelli olduğu gibi, mütecelli olduğu vaki değildir. Hiçbir şeyde Allah kendisini müşahede ettiği gibi, sende müşahedettiği ettiği gibi, hiçbir şeyde müşahede etmemektedir. Sen böyle mualla ve mücella bir aynasın. Alem sende hizaya gelecek, maddi manevi, Kaybi ve şehadete ait bütün hizaya gelmeler, nizam ve intizamlar sende manasını bulacak. Öyleyse saadet asrını, nikahban ve kalbi uyanık insanları gibi bu ağır ve büyük vazifeyi idrak et, bunu idrak şuuru içinde, bir an bu vazifeyi ihmal etmeden Cenab-ı Hakk'ın istediği, arzu istikamette koş. Allah yar ve yardımcın olsun. Bedir harbi oluyor. Bedir harbi bir dönem harbidir. Bedir harbi gelmeden müjdesi verilen, beşareti verilen bir harptir. Bedir harbi beşerin kaderinin değiştirildiği bir harptir. Size çeşitli vesilelerle arz ettim. Melekut aleminin sakinleri gibi ben Bedir asabının mübarek isimlerini esma ilahiden sonra okuyorum. Seyyidine Abî Bekir, seyyidine Ömer, seyyidine Osman, seyyidine Ali, seyyidine Hamza, seyyidine Talha, seyyidine Said, seyyidine Sa'd diyor. esma ilahiden sonra okunuyor ve teberrük ediyorum. Bedir asabının içinde bulunanlar, Bedir'de bulunanlar nasıl şerefli, gökte bulunan Bedir'e iştirak eden melekler de o kadar şerefli. Çünkü beşerin bir dönüm noktasını hazırlayan cemahtir. Bedir'de bir kavga veriliyor. Küfre galibe çalma kavgası. Şayet bu kavgada küçük bir fütur olsaydı, mağlubiyet cin tayfasına ve topyekün beşer tayfasına sirayet edecekti. Dokuz sene evvel müjde verilmişti. Ulibetir Rum fi adnal arf ve hum min ba'di galabihim sayagibun fi bi'd'i senin. Lillah'l emru min qabl ve min ba'd. وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Yanı başınızda, yakınınızda Rumlar mağlup oldular. Yedi, sekiz, dokuz sene sonra kalebe çalacaklar. Onların galibesinden evvel ve sonra inşallahın elindedir. Öyleyse size düşen vazife, Allah'ın emirlerine sarılmak olacaktır. لِللّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيْذِي يَفْرَحُ müminun. O gün mü'minler de sevinecekler. Roma İmparatoru Sasanilere galebe çalacak, aynı gün mü'minler de sevinecek. Sefih Roma İmparatoru Heraklius, sefatı muvakkaden bırakarak ateşkede olan İranlara galebe çalıyor. Tarih tespit ediliyor. Aynı gün mü'minler seviniyor, çünkü o gün Bedir zaferine rastlıyor. Bedir öyle bir zafer, öyle bir kavganın adı ki o gün gelmeden dokuz sene evvel haber veriliyor. Cidden çok mühimdi. Mühimdi, zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duası içinde, ''Allah'ım bu orduyu mağlup edersen, kıyamete kadar artık senin adın anılmaz.'' buyuruyordu. Nidası sırtından düşüyordu, böyle bir cübbe sırtından kayıp gidiyordu, Ebu Bekir radıyallahu tutup tutup koyuyordu. Nefsini eza ve cefasını hissedince, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah seni mahcup etmeyecektir, yeter.'' diyordu. Allah Resulü dua ediyordu, bir bilhassa durmadan. Ordu tam hazırdı, kıvamındaydı. Ateş gibi insanlardı. Hazreti Ebû Bekir öyle ateş gibi kimselerdi ki, cahiliye safları içinde bulunan Abdurrahman isimdeki oğlunun karşısına atını sürdü. Allah Rasûlü eteğinden tutuyordu. Ama oğluna karşı çıkıyordu küfür safındaki oğluna. Böylesine kavga kızgındı, gözleri evlatları görmüyordu. İleride Resul Ekrem o istikbalin sahabisini görmüş, Babasının eliyle orada Cehennem'e gitmesine meydan vermemişti. Sahabinin şerefli safları arasında Abdurrahman yerini alacaktı. Ebu Ubeyde Tübnil Cerrah babasıyla karşılaşıyordu. Bedir budur işte. Bu anlayış içinde bir kavga veriliyordu. Allah ve Resulullah her şeye tercih ediliyordu. Babası Cerrah karşısına çıkıyordu. Ebu Ubeyde Tübnil Cerrah diyoruz ona, Cerrah'ın oğlu. Cerrah, yaralayan, cerh eden demektir. O elindeki cerhaletini sinesine saplayacaktı, hayatının sonunda farkında değildi. Ebu Ubeyde, babasının karşısına çıkıyordu. Babasından kaçıyordu, zira babasını öldürmek istemiyordu. resul Ekrem'den duyduğu şeylerin tesirinde elini babasının kanına boyamak istemiyordu. Ama gözü dönmüş baba, her menzilde onun karşısına, her dönekte onun karşısına, her zıksakta, her varyantta karşısına çıkıyordu. Ve öyle bir an oldu ki kaçamadı babasından. Ben öldürmeyeyim de bir sahabi başka birisi bunu yere sersin diye düşünüyordu. Kaçamayacağı bir an olunca elinde taşıdığımız mızrağı babasının sinesine saplarken al Resulullah'ın aşkına diyordu. Birkaç dakika sonra da folukana dıkırılmış hüzuru Resulullah da ya Resulullah babamı öldürdü benim de olmayarak. Allah Resulü sesini çıkarmıyordu. Çünkü ne olursa olsun baba öldürülmemeliydi. Başkası öldürmeliydi onu. Ya Resulullah babamı öldürdüm derken bu ümmetin emini, kalbi yaralı insana karşı Resul-i Ekrem sesini çıkarmıyordu ama gök yarılıyordu. Oradan bir ses ve soluk duyuluyordu. Allah ve Resulullah'a gerçekten inananlar Öyle kimselerdir ki, babaları, dedeleri, kardeşleri, kavim ve kabileleri, aşiretleri dahi karşılarına çıksa, Allah ve Resulullah'tan onları döndüremez diyordu. Ayet geliyordu, gök konuşuyor vahyi semavi, Ebu Ubeyde'yi teselli ediyordu. Ömer dayısıyla karşı karşıya geliyordu, bir kılıç darbesiyle onu yerle bir ediyordu. Al Resulullah'ın aşkına diyorduk, Bedir beşer hayatında böyle müthiş ve içe doğru çok derin bir kavganın adıdır. Dişini sıkan bir topluluk, üzerine aldığı vazifenin ağırlığını müdrik olan bir topluluk, babası, dedesi, kardeşi, dünyadına ne varsa hepsini açtığı için, gün tefeyi cin mümini kafirine galebe alıyor. O gün Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın saltanatı yoktur, fakat nübüvvet ve hilafetin muhteşem saltanatı, yeryüzünde ağırlığını hissettiriyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın zeburda yazıldığı şekilde yeryüzünde, ferdiyetin, feridiyetin muktezası olarak, Allah'ın halifesi olarak zuhuru müşahede ediliyordu Bedir'in zaferini mütakip, Melek bu büyük imamın arkasında savf bağlayıp namaza duruyordu, cinler namaza duruyordu, bilemediğimiz ruhaniler namaza duruyor, İmametine imza atıyorlardı. Elhak sen muktedayı kül, rehber ekmelsin diyorlardı. Miraç'ta Hazreti Musa Resulü Ekrem'i gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Musa o sevimli peygamber, o tatlı insan, ül lazım beş bir peygamberin bir tanesi, Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü şahsi manevisiyle gördü, yani tayfasıyla gördü, yani bizlerle gördü inşâAllah-u Saadet asrından, kıyamete kadar, lebbeyk sesiyle dudağı süslü. سَمِنَا مُنَا دِيَنْ يُنَا دِلِي مَانِ اَنَا مِنُوا بِرَبِّكُمْ diyen bizler inşâAllah-u İman ettik ve ama uyduk, diyen bizleri inşallah, bizleri gördü, bir peygamber de gıptı, olmaz. O hıçkırıklarını tutamadı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Dediler ki, niçin ağlıyorsun ya Musa? Nedir bu feryadu figan, nedir bu sineyi dövüş, nedir bu ısraf, nedir işte ki kalak? Niçin ağlıyorsun ya Musa? Benden sonra geldi bu çocuk diyordu. Hazreti Musa, Efendimiz'den asırlarca evvel geldi, Efendimiz miraca çıktığı zaman da onun yaşına göre bir çocuktu. Benden sonra geldi, şunun ümmetine bak diyordu. Diyordu ama ben bir peygamberin gıpta manasıyla bunu söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Kendinden sonra gelen, aynı halkadan bir halaka olan, mescid altta kendilerine namaz kıldıran, bir hakkın imam olduğunu gösteren, böyle şanı yüce bir nebi kendi halkasında bulunduğu için sevincinden gözyaşlarını tutamıyor ve Hz. Musa. Benden sonra geldi bir çocuk ama yün yün insanı arkasını aldı cennete götürüyor sapsak. Fehül cennete götürüyor. Bu Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın saltana haline gelen, ihtişamı gözleri kamaştıran nübüvvet vazifesinin bir hakkın yerine getirilmesi neticesinde olmuştu. Ümmeti insanlık ve milleti olan, ümmeti Muhammed milleti olan o yekta, o tek insan ve kendi gibi yektaları yetiştiren Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam cine inse sözünü dinlettirdi. Tikkeyi kesti, turrayı bastı, başına tacı koydu, imamet vazifesiyle serfiraz olduğunu gösterdi, melek karşısında rükua gitti. Beşer karşısında rüka gitti, taifeci, Arzubudiyette bulundu. İnna Semina Kur'an'ın aciben yehdiiler rüş dediler. Dilinde dudağında bir zeban olmuş bir Kur'an duyduk dediler o Peygamber'in. İnsanları rüşte davet ediyor. Büyürlenmiş gibi kavim ve kabilelerine cemaatlerine dönü verdiler. Göğün dilini ve dudağını büyülyen ve tesir eden yerin dilini ve dudağını büyüleyen ve teshir eden, meleği tesir eden ve meleğe tesir eden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Rasûlallah, Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah, Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyid Seyyide'l-Evvelin vel-Ahirin. Bütün insanlığın, bütün cin ve insin, bütün melaike-i kiramın seğidi. Başta bizim rehberimiz, bizim imamımız, bizim muktedayı kulumuzdur. Ona layık bir ümmet olma durumu onun yaptığı gibi beşerin, cinnin ve meleğin coğrafyasında yeni bir şekil meydana getirecektir. Ey ümmeti Muhammed, ey Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın bendeleri, Saadet Asrı'nın insanları gibi paçayı sıvayınız, dişinizi sıkınız, omuzunuzdaki ağır vazifenin ağırlığını idrak etmeye çalışınız. Onun, ona olan hitabını, Allah'ın ona olan hitabını size hitap gibi telakki ediniz, üzerinizdeki örtüleri veriniz, sıcak döşeklerden ayrılıveriniz, rahata muvakkaten veda ediveriniz. Dünyavi ve uhrevi saadeti, Allah size lütfedecek, dünya ve ahiret saadetine mazhar kılacaktır. Yıkık yıkık üstüne olan bu devir, harabe harabe üstüne olan bu devir, imarını sizden beklemektedir. Tamirini sizden beklemektedir. Basit ve gayri ciddi gayretler, bu işe yeni bir veçe vermeden çok uzak kalacaktır. Ciddi tutuverin bu işi. Yürütüverin karadan vapurları o deryaya, Allah'ın tevfik ve inayetiyle fethedilecek gönül surlarını fethedin. Bütün insanlığın sinesine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adını, ulu batlı Hasan'ın bayrağı surlara diktiği gibi dikmeye çalışın, siz insanlığın fatihi olun. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا kelam ve النِغَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأت القرآن فاستمِلَه من سِتُل عَلَى كُم تُرْحَمُونَ أُوذِ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لمع المحسنين. صَدَقَ اللَّهُ العظيم.